Radyo Tiyatrosu İsveç Kibriti Anton Çekov'tan oyunlaştıran Tunca Yönder Reji Zihni Küçümen Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Kuzmiç Türkertekin Sekov İsmetay Polis Rıdvan Çelebi Yefrem Metin Çeliker Çubikov Bilgezoğlu Yukovski Aytaş Yürükastan Tütüev Zihni Göktay Nikola Özdemirhan Maria Ivanovna Tanju Tuncel Volodya Bediya Ivan İvan Süleyman Balçın Danika Fazılcen Olga Petronla Candan Teksoy Mark Ivanic Klazov Necdet Yakın Kalkınca var. Mark Klosov. Yani benim efendim. Ne olmuş Klosova? Öldürüldü. Hunlarca öldürüldü. Öldürüldü mi? Ya siz kimsiniz bayım? Adınızı öğrenmek şerefini bağışlar mısınız? Ben Sako efendim. Klosov'un kahyası cinayetçisi. Demek efendiniz Klosov'un öldürüldüğünü iddia ediyor. Öldürüldü. Efendim öldürüldü. Katiller acımadan öldürdüler. ...bakacağız... ...bakacağız... ...hey kimse yok mu orada... ...buyrun komiserim... ...bir cinayet ihbarı yapıldı... ...içeride kimse var... ...dört kişi var komiserim... ...söyleden hal hazırlansınlar... Göreve gidiyoruz... <Gülüyor> Şu kalabalığı dağıtın Görev sessiz Ve sedasız yapılmalı Bay Pisekov Beni derhal olay yerine götürün Buyurun komiserim Alın Alın diyorum size Şu taraftan buyurun komiserim Nereye gidiyoruz Efendim Bay Kozov Bu yatak odasına Oradan öldürdüler Herhalde ne demek herhalde? İşte geldik. Odası burası. Ya ama kapı kapalı. Ya kapalı. Açalım. Açalım. Açılmıyor. Açılmıyor. Neden açılmıyor bu kapı bay pis kaf. konserim. Önceden bilmiyor muydunuz Biliyordum. Neden söylemediniz? Ben polisin işine karışmam ne söylerlerse onu yaparım. He. Öyleyse kapıyı aç. A açamam komiserim. Ne demek açamam? Bir kanun adamı emir veriyor size. Açamam komiserim. Anahtar bende değil. Nerede bu anahtar? Öteki tarafta. Hangi öteki tarafta? İçeride. Hah, şimdi anladım. Demek ki neymiş? Anahtar öteki taraftaymış. <gülüyor> demek ki kapı içeriden kilitli. İçeriden kilitli. Şu delikten bir bakalım. Bir şey görünmüyor yahu. Belki de katil içeridedir Kapı kilitli olduğuna göre Sanma Şuna bak sanmazmış Neden sanmıyorsun Sabah yiğin önce efendime seslendim Kimse cevap vermedi Sonra katil çık dışarı diye bağırdım Çıkan falan olmadı Ya senin bağırmanla çıkar mı hiç Eğer içeride olup da çıkarsa Suçunu itiraf etmiş olur Bir katilde böyle bir şeyi Pek istenmez Pencereleri nerede bu odanın Bahçeye bakar. Buyurun bu kapıdan çıkalım. İşte, işte bu pencere. Ha, yefem de burada. Komserim, bu yefrem bahçıvan. Pencereden baktım mı? Aman efendim, nasıl bakarım? Bacaklarımın bağı çözüldü. Eh, Mark Irvine, Mark Irvine. Sonun kötüdür derdim. Sana güler alay ederdim. Bu ihtiyarın sözlerine kulak atmadın. sefaat sefaat İşte göçüp gittim sonunda. <gülüyor> Anlatın bakalım olup bitenleri. Nefrem olmasaydı aklımıza bile gelmeyecekti. Bu sabah bana geldi komiserim. Bu işin içinde bir iş var dedi. Hangi iş diye sordum. Bizim bey neden uyuyup duruyor diye sordu. Yatak odasından çıkmıyordu bir hafta oldu. Bir hesapladım sahi ya yedi gündür odasında Bir kere bile görmedik Bir balyoz indi, sanki kafama komiserim Odasına koştum içeriden kilitlemiş Yumrukladım bağırdım Uyanıp beni dövebileceğini bile düşünmeden Aa, Nafile Çıt çıkmadı. Soylu efendim çoktan göçüp gitmiş ya, vah, vah. Ah, ah. Okumuş adam. İyi adamdı ama toprağı bol olsun zevkine sefasına da düşkündü Sonunda da işte Stefan hey Stefan Emredin komiserim Doğru karakobako Stefan İvanov'a söyle Komiserim biliyorsunuz lahana ayıklıyordu öğle yemeği için Canım şimdi lahananın sırası mı? Koşsun soru yargıcına, Bay büyük ofa haber versin, buraya gelmesini söylesin. Baş üstüne komiserim, had, had, durma koş. Ee, ben ne olacağım komiserim? Ha, ha, sen ne mi olacaksın? Bakayım, karakolda kaldım öbet, tut lan ne? Ne canım, ne yapar Bir bu kağıt olursa kaydedesin. Baş üstüne baş komiserim. Şimdi ne yapıyoruz? ekliyoruz. Sorgu gidecek gelecek, Yardımcısı gelecek, doktor gelecek doktor. Yok canım doktorunu tut biz. Bay Pistekof, doktora birini gönderiver. Evi şuracıkta. Beni de mutfağa götür. Çok üzgünüm. Çok. Şöyle sıcacık, Temli bir çaya ihtiyacım var. Kain Baylar, dostum Kuzmic, evet. haber doğru mu? Mark Ivanish öldürüldü mü? Buyurun görün işte. Aman ya Rabbi! Aman felakete bakın! Evet. Daha sekiz gün önce fuarda beraberdik. Halkalar attık Sonra vodka içtik <gülüyor> Afedersiniz vodka içtik Estağfurullah beyim ne olacak Ben de vodka içmiştim Demek öldürüldü ha olamaz, yo, yo, olamaz. Buyurun olamaz. efendim Görün işte Kuzum kuzum durmadan buyurun görün işte Deyip biliyorsunuz ben ortada bir şey göremiyorum Siz görüyor musunuz Nikoski. Kayda değer bir şey yok Sayın yargıcım burada yok ama orada var Nerede var he? ne var Yatak odasında buyurun gidelim Gidelim Yalnız o da kilitli İçeriden Öyleyse balta, tornavida, kerpeten gibi gerekli araç ve gereçleri temin edindi koç ki. Baş ne yapıyor? Huyin baylar. Dalım da, dalım baylar, dalım mütevelliğin görevlileri yol verin, çekirin yolundan be adam ah işimizi engel oluyorsunuz. Soğra bak boylarsın kadeçe ha. Buyurun sayın yargıçım, buyurun efendim. Tiyatromu oynuyor be, panayır değil burası. Gelin Sayın Yargıcım gelin efendim gelin. Arkadan giremez miydik? Demin oradan mutfağa geçmiştik. Ama Sayın Komiserim şimdi bu yolu tercih etti. Efendim halk çalıştığımızı görmeli. Yoksa arkamızdan atar tutar bunları. Vatan hizmetinde olduğumuzu hatırlatmalıyız bunlara. İşte burası Sayın Yargıcım. Hmm. Gerçekten kilitli. Hmm, anahtarı da içinde. Ha brav. Bravo durumu iyi tespit etmişsiniz Kuzmic. Ben gösterdim komiserim <gülüyor> Size soru sorulunca konuşun Bay Pisekov evet. Yerli yersiz sözlerle karıştırmayın kafanızı İstediklerinizi getirdin Koy onları yere delikanlı Baylar Yaptığım inceleme sonucu Kapının kilitli olduğunu Tespit ettim evet. Bu durumda içeri girebilmemiz için Kapıyı kırmamız gerekiyor Ben başka çare göremiyorum Siz Bay Kuzmiç ee, Ben ben de göremiyorum Sayın yargıç. Siz Varybukovski. Haklısınız Sayın yargıç. Öyleyse delikanlı, on elinizle baltayı, kapıyı kırın. Oğlum Aldım. Aldım. Öyle değil. Yamlamasına vur, yamlamasına. Ha Şimdi şuraya, şuraya, şuraya, şuraya. Yavaş yavaş, yavaş. Kıymaklar gözümüze kaçacak. Evet baylar girelim Sakın ha Katil içeride olabilir hmm. Önce ben gireyim Davranma yakarım Yaralanmadınız ya sayın yargıcım Bir şey yok Ya sen Kursundayım hadi galiba sayın komiser yaralandılar Nerede acaba sayın komiser Nerede dediniz ee? sayın baylar gel Denkiniz de oh. Öldürdünüz mü onu kuzmiç öldürdüm. Katili. Katil mi? Sayın Yardımcığım odada kimse yok ki. Peki ya o tabanca kim attı? Ben. Neden? Ben böyle yerlere girerken bir tane patlatırım. Bakarsın biri vardır içeride korkup teslim olur oluverir. Ama burada kimse yok. Sahi yahu kimse yok. Aa, efendim mahkumun işte yok. Orası belli değil. Belli? O da bomboş. <gülüyor> bak diye konuştu. Bayım bayım kaç kere söyleyeceği susun diye. Evet çok söyledi. Etrafı kolaçan edin Bay Bikowski, Siz de Bay Kuzmik. Baş efendim. Yapak bozuğulmuş. Bakın yavrucuğum. yoldan <gülüyor> top top edilmiş Yastık yerde. Nerede? Komodinin üstünde. Üç beş altı seyir on on gümüş ruble. ...tatil bizi yanıltmak için bırakmış olmalı. Buralar şişeler var. Bu konserin sesi. Neredesiniz Kuzmik? Kar yol alım altında. <gülüyor> sayın Bikol Siki. Bana yardım edin de... ...şu şişeleri çıkaralım. Bay Bikol Siki's de. Hıh, hmm, evet. Vodka şişeleri. Hepsi boş mu? Bu yarısına kadar dolu. Daha var mı sayın komiser? Bitti, bitti. bir de elimi tutup da çıkayım ya. Oh, oh dünya var siz ne bu ama ama ama ama bu da ne? Masanın altına bakın sayın yardımcı. Bir çizme. Ma ki çizmesi. Ah vencede. Siz daha mı bırakın psikolo? Peki ama peki nerede bunun? Ah, namussuzlar. Mark Ivanic yok. Çizmesinin bir tekini bulduk Rica hay hay... ederim Rica Allah ederim yüksek sesle düşünmeyiniz bir Kovski <gülüyor> Sayın komiserim bir dakika Buyurun sen yargıcım Yevgrev Kuzmich, Meslek hayatımda bu ikinci olaydır Birincisi 1870'de olmuştu 1870'de Tüccar Potretov'un öldürülüşü Hatırlarsınız canım O zamanda evet. böyle olmuştu Namussuzlar adamı öldürüp Ölüsünü pencereden götürmüşlerdi Evet Pencereye bakalım Dokununca açıldı Demek sürgülü değilmiş hmm. Bakın Bakın listelere bakın Nerede Yaşlanıyorsunuz Kuzmiç Şurada pervazda İşte diz kapağı izi ha, Biri oradan girmiş Pencereyi dikkatle gözden geçirmeliyiz Nikolski Buyurun sen Yargıcım Döşemelere baktınız mı evet. Baktım ne leke ne çizik var. Yalnız yanmış bir ispeç kibriti buldum. Yanınca koku bırakmayan cinsel. İşte buyurun. Hatırladığıma <gülüyor> göre Mark sigara içmezdi. Başkalarının sigaralarını yakmak için cebinde daima şu bizim pis kokan kükürtlü kibritlerimizden bulundurudu. Bu kibrit bence bir ip ucudur sayın yakçı. İp ucu mi ucu onu bana verin. Bir kibriti mesele yapıyorsunuz. Sabırsız bir gençsiniz Dukowski. Yatak hakkındaki düşünceleriniz nedir bakayım? Ee, kan lekesi yok. Yastığa baktım Sayın Yargıcım. Düşleriniz nedir bakayım? Ee, kan lekesi yok. Yastığa baktım Sayın Yargıcım. Diş izleri var. Diş izleri? Diş izleri. Odada bir boğuşma olduğunu sanıyorum. Şu acıklı durumda güldürmeye kalkmayın beni Dikovski. Ee, sizin sanmanızdan önce de boğuşma olduğunu biliyorduk biz. Her şey açıkça ortada. Neyse Sayın Komiserim... E, ...buraya bir polistikin ...gidip bir de bahçeye göz atalım. Başka. Bakalım neler bulacaksınız. Mavi itlik parçaları buldum Sayın Yargıcım. Bay Pisekov, efendimizin son defa giydiği elbiseler ne renkti? Sarı keten elbiseleri vardı sırtında. Çok güzel, demek ki elbiseleri mavi renkteymiş. Sarı efendim, sarı. Bu ne renktir Bay Pisekov? Bakın ve söyleyin. Koyu mavi erkenlik. Öyleyse... Ama elbisenin üzerindekiler sarıydı. Tamam tamam anlaşıldı. Katilin giydiği elbiseler maviydi. Bu iplik parçaları da çallara takılıp kalmış. Evet. Başka deliller? Ah doktor diye bir de gel. Ee, hoş geldiniz doktor. Dostumuz Mark Ivanic korkunç bir cinayete kurban gitti. Sizi bunun için rahatsız etmiş bulunuyoruz. Haberi duydum sayın Çubikov Çok üzüldüm Üzüntüler zaten üst üste gelir Hayrola doktor ne oldu Ah sırtlar yine ayaklanmış Ne istiyorlar anlamıyorum Hep Avusturya bütün bunlar Avusturya'nın başının altından çıkıyor Canım bırakın şimdi Avusturya'yı Sırpları Burada korkunç bir cinayet olayı ile karşı karşıyız Buldum buldum buldum Sayın ee, Yardımcım Ne buldunuz Sayın Kuzmiç Bakın ne buldum Bir çizme ne yoksa bu? Efendim'in çizmesinin öbür teki Mesele yavaş yavaş aydınlanıyor baylar. Bunu bulduğunuz yere gidelim Sayın Komiser Gidelim efendim Bakın bakın İnce bir çizgi var bu kan Sayın Yargıcım. Evet, evet benziyor. Siz ne dersiniz Bay Pütüyev? Hiç şüphesiz bu ince çizgi kandır. Ama eski bir kan. O da ne demek? Ha, yeni atmamış demek. Öyleyse adamı boğmamışlar. <gülüyor> ne dersiniz Bukowski? Bence boğmuşlar Sayın Yargıcım. Canlanmasından korkarak da burada keskin bir şeyle başına vurmuşlar. Ee, bakınız şurada çalılar iyice Bahçeden neyle ve nasıl götüreceklerini buluncaya kadar Mark Ivanich'i çalların üzerine bırakmışlar Çizmeyi de onladım ötede buldum zaten Eee sonra Baydikovski Sonra benim çizme Evet çizme Çizme yapmadan önce çizmelerini çıkarırken bu olduğunu gösteren kesin bir delil Bir çizmesini çıkarmış ötekinde yani şimdi bulduğumuzda yarı yarıya çıkarabilmiş ve bu çizme Mark Ivanich götürürken ayağından düşmüyor. Zekanıza hayran oldum Dikovski. <gülüyor> Traş Traş Yüzümün kesilmedik yanı kalmadı. Hep faraziyeler ileri sürersiniz. Bunu kimse sizden istemiyor. Sayın Sorgu Yargıcı Yardımcısı. Görevinizi bilin ve boyuna varsayımlar ileri süreceğinize şu kanlı otlardan biraz toplayın. Tahlil için bize gerekecek çünkü. Ee, başka delil var mı? Hepsi bu kadar sayın yardımcı öyleyse bizi mutfağa götürün Baibsekov sabah apar topar evden çıktım açlıktan ölmek üzere. Cinayet para için yapılmamış dostlarım. Bu iki kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin. Ben önce para için sanmıştım ama şimdi sizinle aynı fikirdeyim sayın yargıç. Teşekkür ederim sayın Bikovski. Ah hıh puff böyleğinden biraz daha versenizze ...canım uzatıverin şu dava... ...ahçınız fevkalade Hı. Bay Pseko... ...afiyet olsun efendim... ...cinayeti Hı. aydın bir kişi işlemiş... N ...bence... N ...nasıl aydın? ...canım bunu nereden çıkardınız? ...bulduğum İsveç kibritinden... ...çünkü burada köylüler bu kibriti henüz Hı. bilmiyorlar... ...bu kibriti ancak beyler kullanıyor... ...o da bir kısmı... ...hem şunu da söyleyeyim baylar... ...cinayeti bir değil... ...en azından üç kişi işlemiş... İkisi adamı tutmuş, üçüncüsü de boğmuş... Klozo güçlü kuvvetli bir adamdı Ve katiller bunu biliyor. <gülüyor> Uyurken yaptılarsa Gücünün de önemi var Güldürmeyin adamı Sayın Kuzmiç Olay çizmesini çıkartırken olduğuna göre Demek uyumuyordu Yorgun ha. kafanızı Eninde sonunda cinayeti ortaya çıkaracağız Yefrem semaveri getir Baş üstüne. Ah, ah. Çay mis gibi kokuyor. Kupaları doldur yeten. Ee, sayın yargıcım bardağınızı verir misiniz? Aa. Bu alçaklığı yapsa yapsa Nikola yapmıştır. Olabilir. Kimdir bu Nikola? Ee, beyefendinin uşağı. Haydutun biridir o efendimiz. İçkiciye, zevkine düşkün biridir. Beyefendinin motkasını götüren odur. Beyefendiyi her gece soyup yatıran da odur. O öldürmeyi de kim öldürecek? Geçenler meyhanede efendimi öldüreceğinden söz etmiş. <gülüyor> Bütün bunlar da şu Akulka karısının yüzünden oluyor. Bu Akulka Nikola'nın sevgilisiydi. Bizim bey de elinden aldı. Tabi Nikola da buna çok içerledi. Çağırın onu Bay Pisekov. Bay ee, Sonra Yefrem devam et. Şimdi hizmetçiler bölümünde Serhoş olmuş yerlerde yuvarlanıyor Ne zaman içmiş e, Haberi duyar duymaz bayım Üst üste 3 maşrapa motka yuvarladı Ağlamaya başladı Beyefendiye çok acıdığını söylüyor İşte getirdim Adın ne Nikola Ivan Meteviç Beyefendi nerede Öldürmüşler Efendim insafsızca öldürmüş. Öldürdüklerini biliyoruz. Peki ölüsü nerede şimdi? Anlamadım bayım. Kimin Efendinin ölüsü. Söylediklerine göre pencereden çıkarmışlar efendim. Bahçenin bir köşesine gömülmüşler. Soruşturma sonuçları hızla yayılmıştı koski. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Peki efendini öldürdükleri gece sen neredeydin? Ben ben mi? Evet sen gülemiyorum efendim işçiydım hatırlayamıyorum. Ha. <gülüyor> Gülmiyindik Oskar, rica edeceğim Komik bir şey mi oldu? Ha. Demek böyle. Böyle. Peki efendinin penceresinin hemen altında incecik bir kan çizgisi var. Bu nereden geliyor? Cevap ver. Evet. Okan mı? Evet evet Okan çabuk düşün. Ee, tavuk kesmiştim efendim. Ben iyi tavuk keserim efendim Her zamanki gibi kesmiştim ya Bu kez tavuk elimden kurtuldu Kaçmaya başladı Şu Kanı da oraya buraya bulaştı İşte o kan o, Tavuğun kanıdır Bu dalaca bir izah Dikovski, Dikovski. Demek tavuk kanıydı Nikola Tavuk kanı efendim Akul tanışır mıydınız O konuda <gülüyor> Günah işledim efendim Nasıl yani ee, i̇şte... Evet, anlaşıldı anlaşıldı Peki beyefendi bu kadını senin elinden aldı mı? Hayır efendim o almadı benim elimden Akulkayı elimden alan Bay Psakov Psakov mu? Evet, evet efendim. Rahmetli bu Mark için kâyesi Bay Psakov Sonra rahmetli efendi Mark İvaniç de Bay Psakov'un elinden aldı Akulkayı Ah, bu iş işte böyle oldu Pekala pekala hadi git Şimdi size bir soru sormama izin veriniz Bay Pusekov Tabii siz yedi gün önce cumartesiyi pazara bağlayan gece buradaydınız Evet Evet saat onda akşam yemeğini Mark İvan ile birlikte yedik Sonra? Sonra Sonra Doğrusun. isterseniz sonrasını hatırlamıyorum O gece çok içmişim Nerede ne zaman yattığımı hatırlamıyorum Baylar Baylar neden öyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz yüzüme Sanki onu ben öldürmüşüm gibi Peki nerede uyandınız Büyük mutfakta Tandırın üzerinde bir, bir çok kişi gördü Orada uyanlar da İsterseniz sorun sayın yargıcım Heyecanlanmayın canım heyecanlanmayın Akulkay'ı tanır mıydınız Tanırdım ama bundan kime ne baylar Nikola'yı duydunuz Sizden sonra rahmetli Mark İvan ilişkisi olmuş Evet evet öyle oldu Efrem, e, Efrem biraz daha mantar getir. Başlayın. Reçelli çörek ister misiniz baylar? Reçelli çörek de getir Efrem. Sayın Konsek Kuzmiç, şu kaymaktan biraz alın. Halis manda sütünden yapılmıştır. Evet. Şimdi isterseniz evin ana bölümüne gidip Rahmetli'nin ablası Maria İvanoğlu ile konuşalım birazdan Kim o? Sordu yargıcı sayın Çubikov, yardımcısı sayın Dukovki ve bendeniz komiser Kuzmik Ne istiyorsunuz beyler? Bir iki şey sormak için sizi rahatsız ettik. Girebilir miyiz Maria Ivanovna? Giriniz. Özür dileriz. Galiba dua ediyordunuz. Sizi fazla meşgul etmeyeceğiz. Buyurun efendim sizi dinliyorum. Sizden şunu rica ediyoruz. Tabi duydunuz acı olayı. Sayın kardeşiniz Mark Ivan için... ...şu ya da bu biçimde öldürüldüğünü sanıyoruz. Ne yaparsınız Tanrı yazgısı. Ölümden kimse kurtulamaz. Ne çağır ne de bir çoban. Bu konuda bize bilgi vermenizi rica ediyorum. Sormayınız. Bana sormayınız. Size hiçbir şey söyleyemem. Ama Mario Ivanov'a. Aması yoksa enkopsler söyleyemem. Size hiçbir şey söyleyemem. Yalvarırım. Ben hiçbir şey ne söyleyebilirim? Hayır hayır. Kardeşimle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ölürüm de söyleyemem. Beni rahat bırakın baylar. Rica ederim adamdan çıkın. Rahat bırakın beni. Çıkalım baylar, çıkalım baylar. Pekala Maria Ivanovna acınızı paylaşıyoruz. Bir süre sonra acınız biraz daha geçince tekrar rahatsız ederiz sizi. de çok şey biliyor. Biliyor ve gizliyor. Hizmetçilerin yüzleri de öyle. Durun bakalım iblis kadınlar. Her şeyi anlayacağız. Bu işte Nikola'nın parmağı olduğu non dubitantul es. Yani sayın Yavru'cim hiç kuşku yok bence. Zaten ne mal olduğunu yüze bakar bakmaz anladım. Ama... Ama bu işe önayak olanın o olmadığı da kesin. Nikola sadece bir alet Esas beyin yani cinayeti hazırlayan bir başkasıdır. Ha. Tahminim doğru değil mi Sayın Yargıcım? Bence şu alçak gönüllü efendisine bağlı Pseko'nun da bu müthiş cihazı yapan... <gülüyor> Bırak şu zırvalamaları Dikovski. Ama Yargıcım ya Akulka? Nikola'dan Pseko'ya ondan da rahmetli Mark Mantığınızı sevsinler sizin. Yani Akulka'yı tanıyan herkes katil oluyor şu şaşmaz mantığınızla. Ah size ateşli çocuk. Size bir emzik vermeli bir Kozki. Hiç olmazsa onu emerken konuşmazsınız. <gülüyor> siz de Akukaya kur yapmamıştınız. Ama sayın yar küçük, sayın çocuk. Sayınımayın bırakın, bırakın sayını sorma cevap verin. Akukaya kur yaptınız mı yapmadınız ya, mı? Siz de biliyorsunuz bir gençlik olayı için bu kadar mütevakkesi var bunun. O yüzden mantığınıza göre çok şey var. Demek ki sizin de bu işte parmağınız olmalı. <gülüyor> sayın Yargıcım Akurka hatırladığıma göre sizde de bir buçuk ay kadar açılık etti. Hem nedense o açılık ettiği sıralarda... ...zatı haliniz akşamları din evinize gider olmuşsunuz. Üstelik ünlü davetleriyle meşhur Sayın Yargıcım... ...o dönemde bir defa olsun yemek vermemişti eşine olsun. <gülüyor> Ödüne bak sersem Tedor İçiniz dışınıza çıktı sallanmaktan. Doğru kullan arabayı. Bir daha akşam akşam devrilmeyelim. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece birlikte kağıt oynamıştık. Yani cinayet gecesi. O halde ben sizden şüphe etmiyorum siz de benden ne Ey tanrım ey tanrım bana sabır ver. Ah Nikolski, Nikolski şaştın çocuğum. Sayın hocam mesele kadın meselesi değil. Mesele aşağılı, iğrenç, kötü duyguların ortaya çıkması meselesi. Nikola yenildiği kabul etmedi. Öcü almak istedi. Pisekov'da bu fırsatı ganimet bildi. Onun da efendisine kini vardı. Hem belki Mark İvani Sadık gelmesine üç beş kuruş miras bırakmış olabilirdi. Böylece korlanmış bir onur ve doyurulamış bir para hırsı. Bu iki duygu bir cinayetin işlenmesi için yeterli iki neden değil midir? Böylece iki kişi elimizde. Ama üçüncü kişi. Nikola ile Pisekov Mark İvaniş'i tuttular ama boğmadılar. Çünkü Pisekov ürkek, utangaç ve adam üstelik korkak. Nikola'da bir adamı yastıkla boğacaktı Ben incelikten yoksun aklı ermez buna Onu boğan bir üçüncü kişi var Ama Karnım acıktı Aman karnım acıktı Bakalım Volodya neler hazırlamış Volodya Eldecek. Seninle konuştuğumuza göre demek ki geldik Volodya. Eee neler hazırladın bakalım? Soğan çorbası, tarçınlı börek, hmm. kapuska, haşlanmış dana eti, <gülüyor> biber salçalı kus. Oh, oh, oh, oh. yeter yeter gerisini söyleme. Hadi sofraya azizim Bukowski. <gülüyor> Buldum. Ne, ne buldunuz? Üçüncü. Ay Allah. Ne buldunuz? Birhun durun, biraz kendime geleyim. E, hafif kesdiyordum. Ufusuz cinayetten söz ediyorum. Biliyor musunuz üçüncü kim? Rica ederim, Rica ederim bu konuyu yarına bırakın, Birhun Ocağın karşısında çubuğunuzu tütürün ya da gidin yatın, ama beni rahat bırakın. Sekov ve Nikolay ile suç ortaklığı eden ve Mark Ivanich'in babanı 3 kişiyi öldürmenin ablası Maria Ivanovna'dır. ...siz şey olmayasınız Dukowski... ...başınız falan ağrımıyor ya... ...Türk gibiyim... ...peki diyelim ki ben aklımı kaçırdım... ...ya kadının bizi görünce o telaşı... ...açıklama yapmak istemeyişi, ...kadın kardeşinden nefret ediyordu dindardı çünkü... ...aşırı derecede dindardı... ...adamsa tersine zevk-ı sefa düşkünüydü... ...anlattıklarına göre Mark hiç kız kardeşinin yanında... ...İspitrifa deneyleri yapıyor... ...kendisini şeytanın meleği olarak tanıtıyormuş... ...ne çıkar bundan Dukowski... ...kadın bağnaz bu bağnazlık yüzünden öldürdü kardeşini... Aklınca dünyayı bir dinsizden kurtarmış oluyordu Ah sinsi kadına. Biz odadan içeri girdiğimiz zaman Kandilin önünde dua ediyor gibi durması gözümüzü boyamak içindi Bütün acemi suçlular gibi o da dua eder görünüp şüpheleri üzerinden atacağını sanıyordu Ne olursunuz Nikolay Yermolayç Sayın Yargıcım kulunuz köleniz olayım bu işi bana verin Sonuna kadar uğraşayım katilleri adaletin pençesine teslim <gülüyor> Güç karmaşık işleri biz de çözmesini biliriz sizin ödeviniz benim yardımcım olarak gereken işleri yapmak... ...gerekmeyenlerine ise burnunuzu sokmamaktır. Size ne görev verirsem onu yapacaksınız. Hadi bakalım şimdi beni rahat bırakın. Günaydın Sayın Yargıcım. Günaydın Sayın Komşarım. Günaydın, Günaydın Sayın Kuzmiç. Günaydın Sayın Sorgu Yargıcı Yardımcısı haberiniz alır almaz geldim. Nerede adam? Nezaretle çağırtayım. İvan İvan Emredin. Şu nezaretteki ablamı getiriverin. Hangisini? Kaç kişi var ki? Üç sarhoş bir de çoban. Çobanı, çobanı. Baş üstüne. Çoban mı ne çobanı? Sığır çobanı. Onu sormuyorum canım bu çoban da nereden çıktı? Kendi geldi sayın yargıca Sabah oturmuş bizim İvan'ın yaptığı Lahana çorbasını yudumluyordum Kendisi çok güzel lahana çorbası pişirir Şöyle bol biberli kremalı hmm. İşte çorbayı yudumluyordum ki Biri geldi sizi görmek istiyor Dediler Allah Allah Sabahın bu saatinde karakola kim gelir diye düşündüm Öyle ya Hırsızı sarhoş haydudu hep gece çıkarlar ortaya Sonra bu çoban geldi işte İşte getirdim efendim İyi iyi gidebilirsin sen de şöyle geç. Pek de genç. Hm öyle. Adın ne bakayım? Kısa adın? Daniel kayefendi. Ne iş yaparsın? Koyun güderim, çobanım. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? E eh, aşağı yukarı on yıl. Ondan ben. önce ne yapardın? Çocuktum sayın efendimiz. Sekiz yaşından beri çobanlık yaparım. Başka işim yok. Ne <gülüyor> hmm, hala? Hmm, Buraya niçin geldin? Şüphelendiğim bir şey oldu. Hangi ha? konuda? Rica ederim karışmayın Dukowski. Zaten kafam yerinde diye iyice allak bullak etmeyin. Özür dilerim sayın yerlisi. <gülüyor> sayın yerlisi, isterseniz çorba getirdim. Ucuz ucuz iyi gelir. İstemez geliyor. efendim, istemez. Neden şüphelendim bakayım? Efendim, toprak sahibi Sayın Vakulov'un öldürüldüğünü geçen gün bizim köylüler anlattı. Evet evet devam et. Öldürülmüş de ölüsü bulunamadı Canım tereciye tere mi satıyorsun bunları biz de biliyoruz İşte sayın efendimiz birden aklıma geldi Onlar işte dedim Vallahi onlar Kimler? Onlar beyim onlar Be adam. Onlar onlar deyip duracağına bu onların kim olduğunu söyle Katiller efendimiz Çiftlik sahibi sayın efendimiz Kulozof'un katilleri ha? Ha? Anlat bakalım ha. şimdi On gün kadar oluyor efendimiz İçkiliydim Gece yarısına kadar vaftiz babamda oturdum Benim gideceğim yoktu ya Vaftiz babam uykusu geldiğini artık defolup gitmem gerektiğini söyledi Ben de eyvallah yarın uğrarım deyip evden çıktım Vaftiz babam sizden iyi olmasın sayın Kes efendim. be adam kes benden iyi olursa olsun uzatma lafı kısa anlat Evet evden çıktım Evden çıktım baktım başım iyice dönüyor Bir iki kere yere yuvarlandım kalktım Oğlum Danil kayıca sarhoşsun dedim kendi kendime Düşüp kalkınca sarhoş olduğumu anlamıştım Bilirsiniz sayın efendimiz bizim derenin suyu serincedir Hele bu mevsim tadına doyum olmaz. Önce ayakkabılarımı sonra çoraplarımı çıkardım. Pantolonumu... Çıkardım. Bana bak Danika! Pantolonunun da çorabının da Allah cezasını versin. Kısa evet. kesecek misin yoksa kısa kesme için başka yollara mı başvuralım? Sayın Efendimiz elimden geldiğince kısa anlatıyorum. Ya pantolonumu geç suya giriver. Suya girdim sayın komiserim. Serinlik iyi geldi. Başladım yüzmeye. Biraz sonra gördüm. Ne gördüm? Onları kimleri? Onlar işte yargıcım Kim bu onlar? İki kişiydiler yürüyorlardı. Duracak değillerdi ya elbette yürüyecekler. E sonra durdular ama. Pekala, pekala anlat. Ellerinde ağır bir şey taşıyorlardı. Biri bir ucundan tutmuş, biri öbür ucundan. Kara bir beze sarılmış ağır bir şey. Bu güzel işte. Güzel değil de efendim biçimsiz bir paket. Devam mi? et, devam et. Gördünüz mü Dikofski? Adamın aklını karıştırıyorsunuz. Evet Tanuka, "Hey!" diye bağırdım. "Gelin de birlikte yüzelim. Çok korktular." Halbuki korkacak ne var değil mi sayın efendimiz? Önce ellerindeki o koca paket yere düştü. Birkaç adım koştular sonra akıllarına gelmiş olacak geri dönüp paketi yerden aldılar. Tabanları yağlayıp Makaryovski'nin boztanına doğru kaçıp kayboldular. Neden arkalarından koşmadın? Sözüm meclisten dışarı çırılçıplaktım sayın efendimiz. <gülüyor> Suyun içinden çıkıp koşamazdım. Peki sonuç? Nasıl sonuç? Neden buraya geldin? Oydu efendimiz. Kim oydu? Paket rahmetli çiftlik sahibi Mark Ivanich Klozov'tu. Adamlar onu götürüyorlardı Nasıl adamlardı bunlar Aa, Biri çok iri yarıydı Öteki uzun ama zayıftı <gülüyor> Neden güldünüz e, ne Biri iri yarı öteki uzun ve zayıf Mesela apaçık orada da sayın Yargı. Başka Danilka? Ee, başka efendimiz o siyah paket tam bay Klozov'un boyuna posuna uygundu hmm, Sayın Yargıcım burada ne dersiniz İlgin Sayın Yargıcım bir soru sorabilir miyim hmm, Pekala pekala sorun bakalım Danilka Bay Klozov'un kanyansız Pisekov'u tanır mısın? Tanırım efendimiz Ya uşaklarından Nikola'yı? Onu da tanırım Şimdi soruyu dikkatle dinle Gördüğün iki adam Pisekov Nikola'ya benziyor muydu? Vallahi benziyordu Hatta o zayıf olanı Bay Pisekov gibi yürüyordu efendimiz Sözün meclisten dışarı leylek gibi sekiyordu Güzel Sorularım bu kadar sayın İyi. E, Danilka seni mahkemeye de çağıracağız Sayın Kuzmiç ifadesini kağıda geçirin. Sonra salı verin gitsin. Ya Pisekovla Nikolay Argıçım? Ha onlar mı? Onları da tutuklayalım. Kuzmiç deliller aleyhlerinde. Evet beyler bugün epiye ilerlemiş sayılırız. <Gülüyor> Nikola'yla Pisekov'un suçluluğunu kabul ediyorsunuz. Peki neden Maria Ivanovna'nın suçluluğuna bir türlü inanmıyorsunuz? İnanıp inanmamak söz konusu değil. İnansam bir türlü, inanmasam başka türlü. Çünkü azizim Nikovski delil yok. 12 gündür her sabah bana aynı şeyi soruyorsunuz. Ben de her sabah aynı cevabı veriyorum. İllallah yahu. Ya, ya onu sorguya çektiğimiz tavırları, o ağlamaları, bana bir şey sormayın demeleri... Bunlar psikolojik tavırlar gerçek delil olamazlar. Siz mutlaka balta, kanlı çarşaflar falan istiyorsunuz. Ama size ispatlayacağım yargıcım. Psikolojik tavırlar hayır mı? O halde somut deliller süreceğim orada. Ne kadar sinirlisiniz bu sabah. Neymiş somut delilleriniz? İsveç kibriti. Unuttunuz mu Sayın Chubikov? Öldülden Klozov'un odasında bir kibrit bulmuştum. Bu kibriti ne Nikola ne de Psego kullanmış Aramada üstlerinde ve eşyalarında böyle bir kibrit kutusu bulunamadı İşte bu kibriti kim kullandıysa üçüncü kişi odur Bu kibriti kimin satın aldığını bulmak için çarşıda şöyle bir gezildi yeter Çünkü bu kibriti satan sadece iki dükkan var kentte Giremez Sarıkları getirdim efendim İyi önce Nikolay Tetekov'u içeri al Baş üstüne Nikolay içeri Evet Nikola otur bakalım Epi zayıflamış sararıp solmuşsun 12 günde Bir şikayetin var mı? Yok efendim ama neden buraya getirilip içeri tıkıldık anlayamadım Birazdan anlarsın Şimdi 1879 yılında birinci bölge mahkemesinde hırsızlık suçundan yargılanmışsın Mahkeme seni hapis cezasına mahkum etmiş e 1882'de yine aynı mahkemeye düşmüşsün Suçunda yine hırsızlık Biz hepsini biliyoruz Bir cahilliktir oldu sayın efendimiz Tövbe ettim Namusumla çalışıyorum Namusunla çalışıyorsun ha Bu namus seni veli nimetin efendinin klozofu öldürmeye kadar götürüyor sonunda Ben e efendimiz anlamadım Bırak numarayı Kahya Pısakovla birleşiyorsunuz Bu işte çıkarı olan bir üçüncü kişi Bir kadın Kadın ya da erkek bir üçüncü kişiyle birleşiyorsunuz. Öldürüyorsunuz Cruzoff'u. Efendimiz, aman efendimiz. Ben hem bir katilsin. Aman efendilerim. Aman Tanrım beni koru. Alıyor, görüyor. <gülüyor> e, bu bir itiraftır. <gülüyor> Enüz değil Söyle. Sen mi öldürdün? Allah saklasın efendimiz. Aman Tanrım. Sen öldürmediysen koru. bu telaş niye? Hı? Acıyın bana efendilerim. Ne olur acıyın. Öldürme <gülüyor> <be> adam. İtiraf et. <gülüyor> Üstüne varmayalım. Bu işin yanı da var Dikovski'nin. Ben bir şey yapmadım. Kimsenin kılına dokunmadım. ben. İvan! Öyle Sayın Yardımcım. Bu adamı götür Pisekov'u içeri al. Bastır efendim. Hadi yürü. Pisekov içeri. Oturun bakalım Pisekov. Bugün daha akıllıca davranacağınızı, geçen günkü gibi yalanlar kıvırmayacağınızı umuyorum. Size karşı o kadar çok delil varken ve bunları bir bir anlatmamıza rağmen inkar yoluna saptınız. Bunlar akıllıca davranışlar deyipsekop, hiç değil. Ama gelmediğin sözünü kesmeyin. Evet, benim sözümü kesmeyin. Eğer suçunuzu kabul ederseniz bu cezanızın hafifletilmesine yardım eder. Bugün son gündür. Ya kabul ya ret. Yarın çok geç olacaktır Pişakov. Hiçbir şey bilmiyorum efendim. Hiçbir şey anlayamıyorum. Sersem'e döndüm. O sizin eski sersemliğiniz. İşlediğiniz cinayetten belli. Evet. Bu konuda yardımcıma hak veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Yargıcım. İzin senin sorguya ben devam edeyim. Pekala ya. devam edin. Teşekkür ederim. O uğursuz cumartesi akşamı siz Klozov'un yatak odasında onunla birlikteydiniz. Oturmuş vodka ile bira içiyordunuz. Yatağın altında bulunan şişeler bunun ispatıdır. Öldürme planınızda Nikola size ortaklık ediyordu Siz içerken o kapının önünde rahmetli Klozov'un sarhoş olmasını Ve sizin onu çağırmanızı bekliyordu Mark Iwaniç nihayet bire doğru iyice sarhoş oldu yatıp uyumak istediğini söyledi Çünkü kesinlikle biliyoruz her akşam bir de uyurdu Masadan kalktı yatağın kenarına oturdu çizmelerine çıkarmaya başladı Bir yandan da size ertesi gün çiftlikte yapılması gereken işler konusunda talimat veriyordu İşte istediğiniz fırsat eve geçmişti Kapıya yürüdünüz açtınız orada Nikola duruyordu Ona işaret ettiniz ...ahiyeden içeri dalan Nicole ile birlikte sarhoş patronunuzun üzerine yürüdünüz... ...yakaladığınız gibi yatağa yatırdınız... ...biriniz başına biriniz ayaklarına çöktünüz. Kimin başa kimin ayaklara çöktüğü soruşturma sonunda anlaşılacak tabii. İşte o sırada... Dikkat edin Pisekov! İşte o sırada odaya üçüncü kişi girdi. Belki sizi bu cinayeti işlemeye yönelten kişi... ...bu siyahlar giymiş bir kadındı. Yastığı yakaladığı gibi Klozov'un ağzına tıkadığı bastırmaya koyuldu. Tabii Klozov develeniyordu... Bu de sonucunda mum söndü kadın. Bu noktaya iyice dikkat edin. Cebinden bir İsveç kibriti çıkarttı. Mumu yaktı ve işine devam etti. Onu boğuncaya kadar. <gülüyor> Olayların doğruluğunu yüzünüzün ifadesinden anlıyorum. Bu gözler yanılmaz Bay Pisekov. Yüzünüzde suçluların telaşı okunuyor. Tanrı hakkı için acıyın ben... bana. <gülüyor> Bitmedi daha sözümü kesmeyin. Adamın soluk kalmadığına inanınca... ...Liko Aşka ile birlikte onu pencereden çıkardınız... ...otların arasına yatırdınız. Kadın da sizden ayrıldı. İkiniz yalnız kalınca ölünün canlanabileceğini düşünerek... ...sivri ve keskin bir cisimle başına buldunuz. Elbette bu cismi de bulacağız. Sonra... Önceden orada sakladınız, büyük bir bezle ölüyü sarıp sarmaladınız... çitin üzerinden aşırdınız, benliğin yolunu tuttunuz. Ay yeter, yeter! Tanrı aşkına yeter! Ben, ben. Rica <gülüyor> ederim susun! <gülüyor> evet Mikoski! Amacınız ölüyü benden aşağı atmak... ...cinayetinizi iz bırakmadan tamam <gülüyor> ama Danilkayı unuttunuz! <gülüyor> Danilka? Dan, dan, dan. Danilka ya! Evet Danilka şu şoban o sizi gördü, arkanızdan bağırdı. Korkup kaç! Korkun! Kaç? Ka. Ne oluyorsunuz? Boğuluyorum, Allah aşkına! Allah'a şükür Allah aşkına bırakın beni ne isterseniz öyle olsun İmdat, imdat önücük yeter be yeter Oh sonunda itiraf ettim Sizi kutlarım Bukowski doğrusu öğrencim olmanızla iftar ettim belagatınıza hayran kaldım Siyahlı kadın konusunda da itiraz etmedi sayın yargıcım demek doğru yoldayız Doğru bildiğin yolda devam et oğlum Bu övdüğünüzü unutmayacağım sayın yargıcım İzin verirseniz şimdi İsveç kibritinin sırrını çözmeyi. İzin veriyorum Ya bu ne olacak Ha o canım onunla ben ilgilenirim İfadesini yazıp imzalatırım Hadi başarılar oğlum. Ben bir dahiyim Çubikov Buna artık inanmalısınız Bu işi yağdan kıl çeker gibi bitiriyorum Ne oluyorsunuz kuzum sakin olun Aradığımı buldum Rusya'yı yerinden oynatacak bu olay ...adalet tarihinin zaferi olacak... ...gazeteler sizden ve benden söz edecek... ...esasa gelin neyi buldunuz... ...üçüncüyü... ...Krazov'un katillerinin üçüncüsünü... ...doğru mu söylüyorsunuz... ...çabuk söyleyin kim... ...bir kadın... Ivanovna. ...o değil belki olaya karışmıştır yakında anlayacağız bunu... ...asıl katil başkası... ...bir kadın hem de nasıl... Nasıl bir kadın? Şahane azizim, şahane bir kadın. Ona şöyle bir omuzumla dokunabilmek için ömrümün on yılını veririm. Bırakın şimdi duygularınızı da olup bitene anlatın. E i̇ki günden beri çarşıya alt üst ediyorum. Çarşıdaki bütün dükkanlara, meyhanelere, mahzenlere uğradım. Herkese İsveç de satıp satmadıklarını soruyordum. Nereye başvurduysam yok cevabını verdiler. İki gün boyunca taban teptim. Neredeyse ayakta duramayacak hale geldim Sayın Yargıcım. Ama sabrım ve inadım sonunda istediğimi elde ettirdi bana. Eh, işte böyle Böyle olan nedir daha bir şey anlatmadınız e, Aşk olsun deminden beri anlatıyorum Ha evet evet e, Çabalarımın bir işe yaramayacağını sandığım bir sırada Bir dükkanda On kutuluk bir paket uzattılar bana Paket açılmış içinden bir kutusu alınmıştı Hemen bu kutuyu kime sattıklarını sordum Falanca kadına dediler Hoşuna gitmiş satın almış Aziz yargıcım Bakınız değer vermediğiniz Horladığınız yardımcınız neler yapabiliyor E hadi gidelim Gidelim mi nereye E o kadına acele etmeliyiz Yahu gidelim gitmesine ama kim bu kadın <Gülüyor> Bizim yaşlı komiserimiz Saygıdeğer Kuzmiç'in Genç hanımı Olga Petrovna Siz sen Siz, siz delirdiniz mi Aklım hiç mi zaman bugünkü kadar yerinde olmamıştı Kibrit kutusunu satın alan o Bakın kadını ikimizle tanırız bir defa sigara içeri. İkincisi Klozov'a aşık. Nereden mi biliyorum? Gördüm. Bir gün Klozov'ların mutfağında kadın ona yalvarıyor... ...Klozov'sa umursamaz bir tavırla sigarasını dumanlarını yüzüne yüzüne ufluyordu. Mark İvan için akul Koya aşık olduğu sıralardaydı. İşin e, içine kıskançlıktan gelen bir öcalma meselesi... ...de olabilir değil mi? E, neyse hepsini öğreneceğiz. E, gidelim ya Yargıcım. Hadi canım sen de ağzı süt kokan bir çocuğun lafıyla... ...namuslu, iffetli, dürüst bir kadını... ...geceni rahatsız edecek kadar aklımı kaçırmadım ben. Yani... Ağzı süt kokan çocuk ben oluyorum Namusluk adında Olga Ivanovna Öyle mi Ne kadar anlayışlısınız Siz, siz de korkak Cahil tembel bir ihtiyasınız Koltuğunu gövürüp çubuğunu tüttürmekten Başka bir şey düşünmeyen bir ihtiya Yavaş yavaş Bir amirinizle konuşurken biraz saygılı <gülüyor> Özür dilerim Ne olursunuz Nikola Yermolic Size çok rica ederim Gidelim Biraz sakin olun çocuğum sakin olun Nasıl sakin olabilirim Yargıcım Bu kadının olayda parmağı olduğuna yemin edebilirim Eğer yanılmışsan bana dünyanın en alçak en aşağılık insanı deyin Sıradan bir işte karşı karşıya değiliz Sayın Yargıcım Rusya'ya ayağa kaldıracak bir iş bu Bundan sonra en zor işleri size verecekler Göreceksiniz Sayın Yargıcım terfi edeceksiniz Çarlı'nın göz bebeği olacaksınız Ne olur gidelim? Şeytan götürsün seni Ne domuz insanlarız bizler El alemi rahatsız ediyoruz Hekâla gidelim. Ah efendim ne güzel bir aslantı tam zamanında geldiniz. Ben de akşam yemeğini hazırlamıştım. Kuzmiş evde değil papaza kadar gitmişti. Geçikti ama önemli değil. Biz başlarız. Aman Olga Petrovna biz yemeğe falan kalacak mıyız? Olmaz vallahi olmaz. Şöyle buyurun oturun. Ah, teşekkür ederim. Beşer. Bir sorgudan falan mı geliyorsun? <gülüyor> evet, e, bir sorgudan. Hı. Yay kırıldı da. Yay mı? Ne yayı? Ya, araba yayı. Yani Aa. bizim yaylanın yayı kırıldı. <gülüyor> ya işte. Vah vah çok üzüldüm. Bir dakikanızı rica edeyim. Mutfağa uğrayıp arabacı için bir şeyler vermesini söyleyeyim. Aman Hı. efendim aman rica ederiz. Bizim Klimovich 10 gün aç kalsa bana mısın demez. <gülüyor> <gülüyor> Penguen kuşu gibidir. <gülüyor> ee, sayın yargıcım <gülüyor> pelikan kuşu gibi demek. Neyse işte canım <gülüyor> pelikan aman pelikan kuşu gibi olsun. <gülüyor> efendim bir defasında aralsın, aralsın. Ben şimdi geliyorum Şaşırdı Şaşırmadı sana öyle geliyor Yüzünü iyice inceledim önce sarardı Sonra kızardı yanımızdan ayrılması da bahane Canım bilmez misin Konuksever kadındır Sayın Yargıcım Yay kırılması meselesi iyiydi Ama şimdi kemküm etmeden onu şaşırtmak kalıyor yani? Ee, yani doğrudan giriş yapmak Bırak yakamı bildiğin gibi yap Ben yapamam Sen başladın sen bitir Sağol Geliyor galiba <gülüyor> Allah, Sizleri beklettim Buyurun yemek odasına geçelim <gülüyor> ee, e, Sayın bayan <gülüyor> Biz buraya e, ne akşam yemeğine geldik e, Şey ne de Arabamızın yayı kırıldı Biz Mark İvaniz için geldik Ne Mark İvaniz için Evet Mark İvaniz için geldik e, Hangi Mark Ivanits? Ben de Bal gibi anlıyorsunuz. Neden kızardınız? Bakın bakın bakın. Şimdi sararıyorsun. Ama ama ben kanun adına soruyorum. Klozov nerede? Klozov Mark Yuvaniç, Kaçamak yollara satmayın. Biz her şeyi biliyoruz. Kimden öğrendiniz? Adalet her şeyi ortaya çıkarır. Lütfen söyleyin ne yaptınız onu. Ama nereden öğrendiniz? Size kim söyledi? Her şeyi öğreneceksiniz ama sonra şimdi bizi ona götürmenizi istiyoruz. Tanrım demek anlarsın. Evet anlaşıldı. Ne yapacaksınız bana? Ona? Ne yapılacağını kanun bilir. Bakın titriyorsunuz Ağlıyorsunuz Ama onun son anlarında kim bilir ne kadar soğukkanlıydınız Sayın bayan suç ortaklarını size ele verdiler Pekala pekala her şeyi öğreneceksiniz Yalnız Allah aşkına kocama söylemeyin Size yalvarırım buna katlanamaz <gülüyor> İnanın bayan çok üzgünüm Keşke burada bulunmasaydım Hadi toparlayın kendinizi Gidiyor muyuz Peki peki gidelim Yalnız hamamın anahtarına alayım ha? Hamam mı Bahçenin öbür tarafındadır Gidelim Mumları yakınız İsveç kibritiyle yakalım <gülüyor> Kullanışlı kibritler bunlar Hayli büyük bir yer Öyledir Burası hol Yürüyelim Masaya bakınız Sayın Yargıcım. Yemek artıklar. Görüyorum neyi ispat eder bu? Hiçbir şey ama bunlar artık... Burası da hamamın dinlenme odası. Ee, <gülüyor> buradaki masada da yiyecek var. Peki o nerede? Yani ölü. Klozum. Orada. Üst ranzada. Şumumu yüksekçe tutun da bir bakayım Sayın Yargıcım. Burada. Allah kahretsin. Bizi aldatıyorlar, bu o değil, canlı biri var burada! Eyyy ey, siz kimsiniz kalkın bakayım! Eee, kim bu? Bağırma da adam, bağırma! Ha? Aman! Olamaz bu! Siz, Mark, İvanic! Tanrım bizi koru. siz! Evet benim! Siz de dedikovskisiniz! Hangi şeytan sizi buraya attı ha? Şu aşağıdaki herif kim? Ah, ah, ah, sorgu yargıcı ya o, nereden çıktınız beyler? Ah, gelin sizi kuşaklayayım dostum Chubikov. Çok özlemişim sizi. Olga Petrovna, siz gidin. Erkek erkeğe şöyle bir kutlayalım bu buluşmayı. Olamaz, <gülüyor> olamaz, olamaz, olamaz, Chubikov, dostum, yardımcıınız hasta mı acaba? Olamaz, olamaz diye tutturdu. Nasıl oldu da geldiniz ya? Ah. Hadi çekelim kafaları Rulolar, Nerede bu bardaklar? Ah, burada. He, hadi içelim dostlar. Buraya sizi kim getirdi? Benim burada olduğumu nasıl öğrendiniz? Ese, boş ver. Hadi içelim. Yani, oh. yani ben seni anlayamıyorum sen sen misin yoksa sen sen değil misin he? Ya e sıktınız? Yoksa ahlak dersi vermeye mi kalkacaksın? Zahmet etme dostum. Hiç zahmet etme. Sen delikanlı. Dukonski. Tek bakalım. Bu akşamı kutlayalım. Ne bakıp duruyorsunuz ya? Hiç mi adam görmediniz? Hadi için. İçin. Oh. Oh, misin de? Ama yine de anlayamıyorum. Niye buraya geldin? Ne demek niye geldin? Burada rahatım iyiyse, keyfim yerindeyse niye gelmeyecekmişim? He? Şu jambondan alın jambondan. Bir ev perisi gibi burada tek başıma oturuyorum. Kadının yüzünden. Şu Olga Petrovna'nın canım. Ona acıyorum. Ah, dünyadan elini eteğini çekmiş gibi bu kullanılmayan hamamda oturuyormuş Bakın, Bakalım yerinde. Olga Petrovna bakıyor bana. Dinlendim, Hı. gençleştim dostlarım. Ama artık sıkıldım. Gelecek hafta eve döneceğim. Anlaşılır gibi değil. <gülüyor> da anlaşılmayacak ne var? Ha, anlaşılır gibi değil. Tanrı aşkına söyleyin. Çizmenizin tekini bahçede eşine. Hangi bahçe? Hangi çizme? Evinizin bahçesi. Çizmenizin bir tekini bahçenizde bir tekinde yasak odanızda buldunuz. Size ne ya? Ne yapacaksınız öğrenip? İçin için. Madem ki beni uyandırdınız o halde içeceksiniz. Şerefe. <gülüyor> Şerefe. Şerefe. <gülüyor> Oho. Efendim Bu çizme hikayesi pek ilginçtir Ben Olga'ya gelmek istemiyordum Özgürlüğüme düşkünümdür Bilirsin Çubikov İşte buraya gelip Olga'nın buyruna girmek işime gelmiyordu O gece kadın Bahçe penderesinin altına gelip Çıkışmaya ağzına yerini söylemeye başladı Bilirsiniz kadınların her zaman yaptıkları şey Dırdırı uzayınca canım sıkıldı Eee kafada epey dumanlıydı. Kizmemin tekini kaptığım gibi bahçeye olmaya doğru fırlattım <gülüyor> Sanki İrtifat etmişim gibi Sen tut açık pencereden içeri gir Başta beni pataklamaya Aman dur etme eyleme Demeye kalmadı Sırtladığı gibi pencereden aşağı attı Sonra sürükleye sürükleye buraya getirip Hapsetti Yaman kadınmış canım Dedim ya <gülüyor> Şimdi gördüğünüz gibi ense yapıyorum baylar Ah, artık canım sıkılmaya başladı. <gülüyor> aa, aa, aa, ama ya al, nereye? Kardeşim, dur. Aa, ne oldu bunlara ya? <gülüyor> doktor, doktor. Oo, nihayet gelebildiniz. Hoş geldiniz, Chubikov. Hoş geldiniz, Dukovski. Bilseniz ne kadardır sizi bekliyordum. Neyin var sayın yargıcım burnundan soluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gazeteye bakıyordum. Şu dünyada neler oluyor. Yine Avusturya. Grosthorne'da kendine... Bana bak doktor canım burnumda bana sataşma. Bin kere söyledim beni politikaya karıştırma diye. Avusturya'nda bilmem neden de senin olsun. Sana gelince Dukovski, ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Ama şu İsveç kibriti bilebilir miyim? Şu İsveç kibritiyle yerin dibine bak. Reziyle müslah olduk. Defol. Defol Dikovski beni sinirlendirip durma. Yoksa Allah bilir şimdi sana ne yaparım. 35 yıllık meslek hayatım mahvoldu. Bak bak bak. Bak daha duruyor. Defol be adam. Defol bir daha gözüme görünme. Bitirdin beni. İsveç gibi tatlı oyunumuzu dinlediniz. oyunumuzu dinlediniz. Anton Çekov'tan Oynlaştıran Tunca Önder Reji Zihni Küçümen Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan Sanatçılar Kuzmiç Tekin, Disekov İsmetay Polis Rıdvan Çelebi Yefrem Metin Çeliker Çubikov Bilge Zobu Yukoski Aytaç Yurkaslan Tütüyev Zihni Göktay Nikola Özdemirhan, Maria Ivanovna Tanju Tuncel Volodya Bediye Ener Ivan Süleyman Balçın Danilka Fazljan, Olga Petrovna, Candan Teksoy, Mark Ivanic Klozov nezdet yakın. Radyo tiyatrosu son erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.